Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Bugünkü dersimizde ele alacağımız ilk iki ayet muhtevaları itibarıyla gerçekten çok önemli. Ve Müslüman'ın adeta hayat programıdır. İkisi de uzun sayılmayan ayetlerdir. Birer satırlık birer ayet ama e, bu bir satırlık okuyacağımız bir ayetin ilk üç kelimesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın saçlarının ağarmasına sebep olmuştur. Bunu dahi hatırımıza getirirsek, bu iki ayet-i ve özellikle ilk ayetin ne kadar önemli, hatta ilk ayetin, göreceğimiz ilk ayetin bu ilk üç kelimesinin Müslüman için ne kadar önemli, ne kadar büyük bir yer hayatında tuttuğu ve tutması gerektiği kendiliğinden anlaşılır. Ayet-i kerimelerin mealini önce verelim, ondan sonra... Bu Ayet-i Kerime'nin önceki ayetlerden sonra veya kıssalardan sonra geliş hikmeti üzerinde bir iki cümle söyleyelim. Ondan sonra da Ayet-i Kerime'ler üzerinde Rabbimizin lütfedeceği açıklamaları yaparız inşallah. <gülüyor> Estaizu Billah فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكْ وَلَا تَطْغَمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ O halde sen emrolunduğun gibi istikamet üzere ol, dost doğru ol. Seninle birlikte tövbe edenler de aynı şekilde dost doğru olsunlar. Ve sakın haddi aşmayın. İstikametin dışına çıkarak haddi aşmayın. İnnehu bima taamalon basif. Ayet-i kerime 3 kısa cümleden meydana geliyor. İlk iki cümlesi hatta 3 cümlesi ahiretle alakalı fakat 3. cümlesi 3 cümlesi de dünya ile alakalı ve fakat 3. cümlesi aynı zamanda hem dünya hem ahiretle alakalı. Şimdi bundan önce hatırınızda olduğu üzere Nuh Aleyhisselam'dan itibaren Lut Aleyhisselam'a kadar peygamberlerin Hud Aleyhisselam'a kadar kıssalarını gördük. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam. Bu kavimlerin, bu peygamberlerin kavimleriyle kıssaları, bu peygamberlerin kavimleriyle maceraları ve neticeleri ni gördük. Bundan önceki ayet-i kerime yani 111. ayet-i kerime ve şüphesiz senin rabbin diyor onların hepsine amellerinin karşılığını eksiksiz olarak verilecek verecektir çünkü o sizin yapt onların yaptıklarından haberdardır onların yaptıklarından. Burada ayet bugün göreceğimiz iki gördüğümüz ilk ayet. O sizin gördükle, yaptıklarınızı görmektedir diye bitiyor. Onların yaptıklarından haberdardır. O zaman görüyordu çünkü artık olup bittiler onlar haberdardır. Siz devam etmektesiniz. Dolayısıyla burada basir diyebilmesi görmek fiiliyle veya mübalağa kipiyle sona ermesinin öyle bir hikmeti var. Şimdi ayet-i kerime fe ile başlıyor. Festeqim bu fe hal haliye olabilir takibiye olabilir sebebiye olabilir hal olursa o halde ey Muhammed sen ve seninle birlikte tövbe edenler emrolunduğun gibi dost doğru ol sebebiye kabul edersek o halde ey Muhammed bu sebeple bu sebeple yani öncekiler iman etmedikleri için helak edildikleri peygamberi ve iman edenleri de kurtardığımız için kurtarmış olmamız sebebiyle siz de dosdoğru olun ki helak olmayıp kurtuluşa eresiniz. Bu şekilde ayet-i kerime takibiye. Manasını verecek olursak en zayıf olma ihtimali bu. Allahu Alem. Siz onlardan sonra gelen bir kavim olmanız, onları takip eden bir kavim olmanız hasebiyle sizin de yapmanız gereken dosdoğru yürümektir yoksa helak olursunuz. Dolayısıyla bunu şunun için bu ilk anda gibi görülen izah şunun için yaptım. Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü akıllara durgunluk verecek kadar harikulade düzeyde. O kıssaların birbirleriyle alakası irtibatını dilimiz döndüğü, vaktimiz müsaade ettiği, Rabbimizin kolaylaştırdığı nisbette izah etmeye çalışmıştık. Şimdi burada bu ayet-i kerimenin burada bir önceki geçen dersimizde gördüğümüz son ayet kıssaların Sonuçlandırılması açısından ne kadar önemliyse ve anlamlıysa burada da bu ayet-i kerimenin artık o kıssaların bizim için ifade ettiği anlama parmak basması açısından o derece önemlidir. Anlam ne? O halde onlar gibi helak etmek olmak istemiyorsanız, onlar gibi dünya ve ahirette perişan olmak istemiyorsanız, Ey Muhammed sen de seninle birlikte tövbe eden müminler de emrolunduğun gibi dostluğunu. ol. Onun için ben yani bu ve Kur'an-ı Kerim'in genelinde fesahat ve belagatı gereği gibi izah edebilmekte yetersiz olduğumuzu peşinen kabul ediyorum. Ama hissettirebilmeye çalışıyoruz. Burada bunu gerçekten hissediyoruz. Görüyoruz ki Hud aleyhisselam öyle birbirinden kopuk, daha doğrusu suresi, Hud aleyhisselam suresi, birbirinden kopuk, birbiriyle irtibatı bulunmayan, ayrı ayrı her birisi ifade elde ise haşa, ayrı telden çalan bağımsız kıssalar ve bölümler değil, hepsi adeta bir ipe dizilmiş bir gerdanlık, taneleri gibi, mücevherleri gibi her birisi kendi yerinde özel bir anlam ifade ediyor. Özel bir anlam ifade ediyor. Ee, o bakımdan bu ayeti kerime ona fasahat ve belagat açısından devam ediyor, işaret ediyor. Gelelim takım keme umirt emrine. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın üsluplarından birisi de icmalden sonra tafsil. Yani önce çok özlü bir ifade yer alır. Ondan sonra bu özlü ifade adım adım açılır. Bu ayet-i kerimede ve devamında bu üslup izlenmiştir. فَاسْتَقِمْ كَمَا umirt اِنَانْا Kur'an-ı Kerim'in bütün bize hitap ettiği hitaplarının tamamını kapsayacak kadar müstesna bir ifadedir. Kur'an-ı Kerim'deki istisnasız bütün hitapları kapsıyor. Ve bu hitaplara karşı tavrımızın, duruşumuzun, tutumumuzun ne olması gerektiğini anlatıyor. Ve bir şey daha anlatıyor. Beşeriyetin aradığı ne? İşlerinin rast gitmesi değil mi? Doğru yolda her şeyin ilerlemesi değil mi? Yoldan hiçbir şeyin çıkmaması değil mi? İşte Allah da bunu istiyor. Bu istekte samimi olan herkes Cenab-ı Allah'ın bu emrine kulak vermek durumundadır. Ve istikametin nerede olduğuna da işaret ediyor. Doğru yol, istikamet işte budur. Bakın. Festekim kema vebert. Fatiha Suresi'nde zaten başka bir şey istemiyoruz ki. Cenabı Allah'tan dua ederek istediğimizi Cenabı Allah burada bize emir olarak veriyor. Emir olunduğun gibi dost olur. Diyoruz ki ihdinas sıratal mustakim. Arapça bilmeseniz de seslerin benzerliğinden anlaşıyor, değil mi? Festekim mustakim. Arapça sesler bile yani Arapça bilmeseniz bile orada arada ses benzerliğinin aynı kelime, aynı kökten geldiğini kendiliğinden size anlattırıyor, hissettiriyor. Bizi dosdoğru yola hidayet eyle. Cenab-ı Allah da evet sizin de benden istediğiniz o, benim de sizden istediğim o diyor. Siz de benden istikamet istiyorsunuz, ben de sizden istikamet istiyorum. O halde ben de siz de her birimiz üzerine düşeni yapsın. Siz de üzerinize düşen istikamet talebini yaptınız. Ben talebinizi karşılayacağım. Ama bu talebinizde bu duanızda samimiyetinizi de görmek istiyorum diyor Cenab-ı Allah burada. Benden dua ediyorsunuz ya Rabbi bizi dosdoğru yola ilet diyorsunuz ama namazdan sonra hangi yoldasın? Hatta namazdayken hangi yoldasın? Gerçekten isteğinle amelin örtüşüyor mu? Allah. Talebinle benden istediğinle senin amelin örtüşüyor mu? Örtüşüyorsa benim senden istediğim de zaten odur. Dolayısıyla ben sana istediğimi vereceğim diyor. Kutsi hadiste ne diyordu Cenab-ı Allah? Fatiha'yı diyor kendimle kulum arasında ikiye paylaştırdım diyor. Kuluma da istediği verilecektir diyor. İstek dua yani. Dua da iki kanatlıdır. İki kanadı birlikte olursa uçar. Bir kanat kavlidir bir kanat amelidir. Bir kanadı sözle istemektir, bir kanadı fiil ile, amel ile istemektir. Ben öğrenciyim, sınıfımı geçmek istiyorum. Ama git gel ense yapıyor. Hocayı dinlediğim yok. Çalışmam gereken yerde çalıştığım yok. Yapmam gereken eğer ödev varsa yaptım yok. Oralı olmuyorum. Ondan sonra yarın bir ne olur ben sınıf geçeyim. İstediğin kadar değil. Eğer önceden birikimin yoksa, yani esbabına vaktiyle tevessül etmemişsen, senin imtihana girip başarı sağlaman mümkün değil. Böyle bir şey olmaz. Bilmiyorsun ki başta sağlıyorsun. Onun için, burada da böyle burada işte. Kavli ve fiili duamızın birlikte eşdeğer, paralel her birisi olması gerektiği kadar olması lazım. Esbabına tevessül edilmeden yapılan dua, haşa Cenab-ı Allah'ı tanımamaktır veya dalga geçmektir. Esbabına tevessül edeceksin. Hazreti Ömer, mescitte birkaç fakir fukarayı görüyor. Siz niye buradasınız? Ya Ömer biz tevekkül ediyoruz diyorlar. Şunu bilin ki diyor gökten, ne altın ne gümüş yağın. Kalkın gidin çalışın. Cenab-ı Allah'ın rızkınız Cenab-ı Allah'tan rızkınızı isteyin. O zaman yaptığınız tevekkül olur diyor. <gülüyor> Başka türlü tevekkül olmaz. Birilerine de benzerilerine Bin nahlül mütevekkülün <gülüyor> diyorlar. Bel entumül müteekkülün diyor. Siz mütevekkil değilsiniz. Hazır yiyicisiniz <gülüyor> Mütevekkil değil, mütevekkilsiniz. Hazır yiyici. Böyle şey olmaz diyor. Bu vesileyle Merhum Akif'in uzun sürecek çok güzel bir anlatım var. Diyor ki, <gülüyor> tilkinin birisi tevekkül etmek istemiş, zahitliğe vurmuş. Gitmiş bir ağacın dibinde oturmuş. İşte gelecek tevkül edecek. İşte hiçbir şey gelmiyor. Açlığından diyor karnı sırtına yapışacak olmuş. Bu esnada diyor uzaktan bir aslan kükremesi işitince aslandan korkusuyla zar zor ağaca tırmanmış. Bakmış ki aslanın ağzında güzel bir ceylan. Yiyebilmişdiği kadarını iyiymiş artıklarını da bırakmış. Aslan gittikten sonra tilki inmiş. Önce o artıkları yemiş. Demiş ki aslanın artıklarıyla geçineceğin bir tilki olacağına aslan gibi tilki ol başkaları senin artıklarıyla geçinsin. Böyle tevekkül dinimizin getirdiği şey yok. Ee, Akif'in bu manada söylediği şeyler çok ama konumuz o değil. Diyor ki İkinci kısım, evvela şunu söyleyelim, bir hadis-i şerif, Süfyan bin Abdullah el-Takafi geliyor, sahabeden. Ya Resulallah diyor, takafi denildiğine göre sakiflidir, taiflidir. Ya Resulallah diyor, İslam'da diyor bana öyle bir söz söyle ki, senden sonra bu hususa dair kimseye soru sormaya gerek duymayayım Yani böyle bir tavsiye de bulun. O da diyor ki Kul amentü billah thumma estaqin Allah'a iman ettim de ve sonra da dost doğru olur. Hiç kimseye bir şey soru sormaya ihtiyacı kalmaz. Her şeyde doğruluğu esas alırsan dost doğru yürümeye esas alırsan sen hayatın budur diyor. Haa. Emrolunduğun gibi dost doğru ol hemen tebə me'ak. Seninle birlikte tövbe edenler de. Yani kimse zannetmesin ki bu emir Resulullah'a hastır. Resulullah'a özel bir emir değildir bu. Seninle birlikte tövbe edenler de emrolundukları gibi dost doğru olsunlar. Biz zaman itibariyle aramız ayrı olsa bile biz de bu kapsamı içerisindeyiz. Biz de hükmen onunla birlikte tövbe edenlerden ödenler arasındayız. Bu şerefte bize yeter. Az bir şey değil. O halde tövbe edenler biz neden tövbe ettik ve her zaman neden tövbe etmek durumundayız? Biz evvela iman ederek şirkten tövbe ettik. Bir daha ona dönmemek üzere. Ha Cenab-ı Allah lütfetti. Müslüman bir anne babadan dünyaya geldik. Fakat aklımızı başımıza aldığımız tarihten itibaren de bir de şuurlu olarak İslam'ın ne olup ne olmadığını anladığımız tarihten itibaren de bu doğum itibariyle Cenab-ı Allah'ın bize sağlamış olduğu bu lütfu aklımızla, irademizle, tercihimizle de ne yaptık? tescil ettik, teyit ettik onayladık biz bu doğrultuda bu istikamet yolunda yürümeyi tahhüd ettik kelime-i şehadet kelime-i tevhid Cenab-ı Allah'a verdiğimiz ve bütün ahitleri kapsayan en büyük ahdimizdir bizim La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bir mümin Cenab-ı Allah'a, O'nun hükümlerine, ahkamına, şeriatına, Yüce Resulünün mübarek sünnetine, kayıtsız ve şartsız, bütün gücüyle, iradesiyle tabi olacağına, onlara değer, eş değer hiçbir yolu, hiçbir istikameti görüp kabul etmeyeceğine, Hiçbir görüşü, kanaati, ideolojiyi, felsefeyi, düşünceyi, dini, edebi ahlakı onlarınkiyle eş değer veya alternatif görmeyeceğine dair verdiği bir sözdür. Ayrıca hayatı boyunca karşısına çıkan her bir meselede küçük veya büyük, Ailevi mesele olsun, ferdi mesele olsun. içtimai bir mesele olsun, siyasi bir mesele olsun. Ahlaki bir mesele olsun, ekonomik bir mesele olsun. Devlet meselesi olsun, devletler arası mesele olsun. Kısacası bizimle kainat ve bütün mevcudat ile alakalı her türlü münasebetimizde Cenab-ı Allah'ın tayin etmiş olduğu o dost doğru yola yolu takip edeceğimize, ondan tavizsiz bir şekilde yürüyeceğimize taahhütte bulunuyoruz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekle. Bu öyle bir ahittir ki... ...biz ervah aleminde de vermiştik bu sözü. Cenab-ı Rabbül Alemin bize... ...Elestü dediği diye hitap ettiği zaman ruhlarımıza... ...zamanını, keyfiyetini idrak etmesek, hatırlamasak bile... ...madem Kur'an bize bu sahneyi, bu muhteşem hadiseyi anlatıyor... Biz bunun gerçekleştiğine bütün kalbimizle iman ediyoruz. Biz o zamanda sen bizim Rabbimizsin demiştik. Zamanı gelince dünyaya geldik. Bunu irademizle, kavlimizle, duruşumuzla, alakamızla ispatlama ve bunun imtihanını verme durumundayız. Bunun sınavını yaşıyoruz. Bu öyle bir sınav ki unutmayın ki yüce Resulü bile saçlarını ağartan bir sınav nasıl bir ciddiyetle bunu ele almamız ve üzerinde durmamız gerektiğini iyice düşünüp takdir etmek durumundayız. Fakat bu gaflet var ya, kalplerin zaman zaman gaflete düşmesi var ya, bizi zaman zaman unutturuyor ama وَمَنْ تَابَ مَعَكْ buyruğunun nüktesi çok büyüktür. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ben bir günde şu kadar defa mağfiret diliyorum demesinin anlamı büyüktür. Biz de her gün gafletimizden gafletimizden uyanmamızı uyanmamızı sağlayacak her bir vesileyle aklımız başımıza gelir gelmez tövbe etmesini bilmeliyiz. Her zaman insan aynı düzeyde olmuyor duyguları bakımından, Allah'a yakınlığı bakımından, Allah'ın ahkamını idrak bakımından, o idrakin kendisine kazandırdığı neşve bakımından, bu hali sürdüremiyoruz. Fakat bu halden gerilediğimiz zaman farkına varır varmaz tekrar o gaflet halimizden evvela vazgeçerek eylemsel bir tövbe, ikinci olarak da Cenab-ı Rabbül Alemine yönelerek Ya Rabbi bu gaflet hallerimden sana dönüyorum, sen benim mağfiretimi, günahımı mağfiret buyur demesini bilmek lazım. Çünkü insanı gerçekten gaflete düşüren özellikle bu asırda esban pek çok. Pek çok. Cenab-ı Allah halimizi takdir eder elbette. Biz unutmayalım, o bizi unutmaz. O diyor böylece zaten. Ne diyor? Fezkurunî ezkirkûn. Allah Allah. Ne büyük bir şan ve şeref. Siz beni hatırlayın. Ben sizi anarım. Yine kutsi hadiste bir mümin diyor beni bir topluluk arasında hatırlarsa, anarsa mutlaka ben onu onun topluluğundan daha hayırlı bir topluluk arasında anarım. Anan da Rabbül Alemin anılan da bizden bizim içinde bulunduğumuz topluluktan daha hayırlı bir topluluk. Mele-i Ala'daki topluluk. Yani Cenab-ı Allah bizi o kadar çok ikramlandırmış ki. Bunun farkında olmak mesele. Bunu unutmamak mesele, hatırlamak mesele. Ve bir de vele tetgav geliyor. Ve sakın azmayın. hadi aşmayın, tuğyan etmeyin. Demek ki emrolunduğumuz yolun çizgisinin dışına çıkmak nedir? Tugyandır. Allah'a karşı gelmek. Allah'a baş kaldırmaktır. Bizim için çizilen hududu sınırlara aşmaktır. Onları çiğnemektir. <gülüyor> Cenab-ı Allah gerçekten bizleri istikamet üzere bulundursun. İstikametten <gülüyor> ayrılmasın. Çok <gülüyor> önemli. İnnehu bime ta'belüne basir. <gülüyor> Şimdiye kadar dünyada yapacaklarımızla alakalı emirlerdi. Allah sizin bu yaptıklarınızı istikametinizin nerede başlayıp nerede bittiğini hacmini miktarını boyutlarını görüyoruz. Görmesinin manası ne? Karşılığını da verecektir. Hasene'yi on misliyle en az günahları bir misliyle ve belki affeder. O onun için affetmek mülkünden bir şey eksiltmez ki. Mükafatlandırmak da 1'e 700 ve daha fazlasını vermek de mülkünü eksiltmez. Hiçbir şey olmaz. İşte böyle. İnnehu bima te'amelune basir. Bu bir öğüttür, bir uyarıdır, bir ümitlendirmedir. Ahirette Ümit edeceksiniz diyor. Yaptığınız amel boşa gitmeyeceğinden emin olacaksınız diyor. İnna Allahe la yudu'u ecra'l muhsinin. Allah güzel amel ihsan edenlerin mükafatını boşa çıkarmaz. İhsan ne demekti? Peygamber aleyhissalatü vesselamın tarifiyle Cenab-ı Allah'ı görüyorcasına ibadet etmek. Sen görmüyorsan dahi o seni görüyor o inançla o akideyle ibadet etmek yapacağın ameli ona göre yapmak. Şimdi dersimizin başında sözünü ettiğimiz bizim için çok önemli olan yani ciddi emirler, buyruklar ihtiva etmesi, uygulamamız açısından ehmiyetli olan, önemi büyük olan ikinci ayet-i kerime. ولا تركنوا الذين ظلموا ya. hepimiz her zaman bu ayeti kerimeyi hafızamıza nakşetmeli eğer zaman zaman unutuyorsak gerekirse evimizin iş yerimizin 2-3 yerine 4-5 yerine baktığımız zaman göreceğimiz şekilde hatırlatacak şekilde asmalıyız çok önemli çünkü sakın diyor zalimlere meyletmeyin ...zalimlere meyletmeyin. Zalimlere meyledersek ne olur? Onların zulümlerini... ...hoş görürüz. Onların zulümlerini... ...hoş görsek, fiilen işlemesek bile... ...biz de onları gibi zalim oluruz. Zalimler için ne vaat edilmiş? Cehennem. Onun için Cenab-ı Allah... ...sakın ha diyor... Zalimlere meyletmeyin fetemessekun nar. Ateş size dokunacak, size temas edecek. Mahaz o. O halde ateşten kurtulmanın yolu belli. Ya Kur'an-ı Kerim müthiş bir haritadır. Yol haritası. Ateşten mi uzak kalmak istiyorsun? Elbette. Onun için iman ettik. O halde zalimlere bugünkü dilimizle prim vermeyeceğiz. Ne kalbinde, ne ruhunda, ne fikrinde, ne de amelinde, ne duruşunda zalimlere zerre kadar prim yok. Çünkü onlara prim vermek seni bizi cehenneme götürür. Biz ise cehennemden kaçtık. Peygamber Aleyhissatü vesselam bir askeri birlik bir seriye gönderiyor. Ve diyor ki emri emirinize, komutanınıza itaat ediniz. Yolda veya konakladıkları bir yerde komutanlarını kızdırıyorlar. Komutan da diyor ki Resulullah size bana itaat etmenizi emretmedi mi? Etti. O halde size emrediyorum odun toplayın diyor. Odun topluyorlar. Ateş yakın. Yakıyorlar. Şimdi de bu ateşe girin. Bir grup emirdir. Resulullah gerçekten bize emir verdiği atılacak gibi oluyor. Bir grupta diyor ki ya biz Resulullah'a niye uyduk? Ateşten kurtulmak için uymadık mı? O halde girmiyoruz. Bu emre itaat etmiyoruz. Çünkü bizim Resulullah'a uymamızın gayesi, mantığı veya gerekçesi ateşten uzak kalmak. Bu Komutanımız her ne kadar ona itaat etmemize emredildiyse bile bizim Resulullah'tan kurtulmak için tabi olduğumuz şey, hadi girin diyor. Bu şekilde tartışırlarken ateşte sönüyor. Komutanın da Allah hepsinden razı olsun radıyallahu anh gazabı geçiyor, öfkesi geçiyor. Şey diyor Ondan sonra Resulullah'a soruyorlar döndükten sonra. Ya Resulullah biz böyle bir hadise yaşadık ne olacak? Ne oldu? Yani uymamız mı gerekiyordu yoksa isabet mi olduk? Resulullah Aleyhisselam diyor ki: Eğer oraya girmiş olsalardı ebediyen çıkamazlardı. Yani bakın ashab-ı kiram Resulullah'a niçin tabi olduklarının şu uğurundaydılar. Bunun biz bizi ateşe yakılaştıracak veya ateşe sokacak dünyada da olsa bir iş yapıyoruz. Bunun için Resulullah'a itaat ettik, Resulullah'a uyduk. Te i̇şte Cenab-ı Allah da burada diyor ki, sakın ha diyor, zalimlere meyil etmeyin. O zaman cehennem ateşi size isabet eder, size dokunur, dokunur. Üstelik, wa ma lakum min duni'illahi min auliya'ah, thumma la tum Allah'ın dışında sizin o zaman velileriniz dostlarınız da olmayacak ve üstelik sonradan size kimse yardım da etmeyecek kimse tarafından size yardım olunmayacak yardım olunmayacak ya demek ki tersini düşünelim Ateşe dokunmamanın, ateşin bize dokunmamasının yolu ne? Zalimlere hiçbir şekilde mail vermemek. Zalimlere hiçbir şekilde yaklaşmamak. Zalimlere yaklaşmamak, zalimlere mail vermemek, zalimlere mail etmemek. Allah'ın bizim yardımcı olması için yine zulme meyletmeyeceğiz. etmeyeceğiz. Allah'ın velimiz olması için yine zalimlerden ve zulümden uzak duracağız. Cehennemin de Allah'ın yardımının da üzerimizde olması için yine zalimlerden uzak duracağız. Peki, zalimlere karşı duruş belirlemenin aşamaları neler? Aşamaları neler? Evvela zulmü bileceğiz ve zulmün zulüm olduğunu kesin olarak, emin olarak onun Değerlendirmesini böyle yapacağız. Şeriat Neye hak ve adalet demişse hak ve adalettir. Neye zulüm demişse zulümdür. Hak ve adaletin dışında kalan şer'i ölçülerin Tespitine göre Hak ve adaletin dışında kalan da her bir şey zulümdür. Dolayısıyla Hak ve adaletin dışında kalan İslam şeriatının dışında kalan daha doğrusu, İslam şeriatının reddettiği, kabul etmediği her bir işin evvela zulüm olduğuna inanacağız. İki, zulmü Allah da sevmez, Resulü de sevmez, akıllı başında insaflı hiçbir insan da sevmez. O halde biz de zulümden hakkıyla nefret etmesini bileceğiz. Zulmü sevmeyeceğiz. Zulmü sevmezsek zalimleri de sevmeyiz. Ondan sonra kendimiz evvela zulümden uzak duracağız. Nefsine zulmetmeyeceksin. Eşine zulmetmeyeceksin. Evladına zulmetmeyeceksin. Kardeşine zulmetmeyeceksin. Hem cinsin olan insana zulmetmeyeceksin... Allah'ın sana emanet olarak vermiş olduğu canlı mahlukata zulmetmeyeceksin. Kainata zulmetmeyeceksin. Ondan sonra zulmü gördüğün yerde elinle ona engel olacaksın. Dilinle engel olacaksın. İkisinden herhangi birisini yapamadığın zaman da kalbinden ondan nefret edeceksin. O fiili de sevmeyeceksin. ...o fiili işleyeni de sevmeyeceksin. Nasıl anlayacaksın? Zulmün işlendiğini gördüğün zaman... ...elinle ve dilinle müdahale edemiyorsan... ...kalbinde bir sıkıntı oluşuyorsa... ...ruhun rahatsız oluyorsa... ...bir yerlerin acıyorsa... ...sen zulmü kalbinle hoş görmüyorsun demektir. Ama... ...hiç umurunda değil maazallah Rabbim hiçbir mümini bu mahal bu noktaya getirmez amin bize zulümden rahatsız olan bir kalp lazım her türlü zulümden her türlü ahlaksızlıktan irkilen rahatsız olan ızdırap duyan bunu sona erdirmek için bir şeyler yapmaya çalışan yapmanın yollarını arayan Buna bu dertlere çare hepsine olmasa bile birilerine, birisinin bir kısmına dahi olsa çözüm bulmaya çalışan bir dertli yürek lazım. Kalplerimizin dertli olması lazım. Mümin olarak İslam'ın derdiyle o kadar çok dertlenmeliyiz ki başka bir dert adeta oraya Girecek yer bulamazsın. Çünkü gerçekten İslam'ın derdi Müslüman olarak İslam dolayısıyla dertlenmemiz gereken her şey o kadar çok ki. O kadar büyük şeyler var ki. Hangisine e, bakacaksınız veya hangisi dolayısıyla dertlenmeyeceksiniz ki? Erkeğiyle kadınıyla namusa ve iffete sahip çıkmayan bir cemiyet dolayısıyla mı içiniz kanamayacak? İslam'ın kötülüklerin anası diye tedbiri tabir ettiği her gün bilmem kaç tonlarla içki tükeltildiği için mi derdiniz yanmayacak? Allah'a ve Resulüne savaş açılan, savaş açıldığı belirtilen faiz müesseselerinin her geçen gün birisinin dörder beşer onar tane daha doğurarak çoğalmasına mı yanmayacaksın? her gün çiğnenen, itibar edilmeyen, gözden düşürülen, alay edilen, Allah'ın hükümlerinin hayatta olmayışına mı yanacaksınız? İnsanların Resulullah'ı önder edinmek yerine aleyhissalatü vesselam, fani, fani olmakla birlikte tahi, bahi, azgın ve cahil, önderlerin arkasından gitmesine mi yanacaksınız? Nesine bilmiyorum ki. Müminim diyenlerin iman sıfatına mugayir bir yığın hallerinin bulunmasına mı yanacaksın? Bunca dert dururken ve sayamadığımız bunlar birkaç tanesi bunca dert dururken kalbimize daha başka dert girecek hal mi kalıyor? Ümmetin bu hali Afrikasından Asyası'na kadar her yerde Müslüman kanı atıyor. Bizim bildiklerimiz inanın yaşanan gerçeğin yüzde biri değildir. Tafsilatından bahsetmiyorum. Bildiğimiz Arakan'dır, Filistin'dir, Suriye'dir şudur budur. Başka yerleri bilmiyoruz. Halbuki öyle değil ki. İslam ümmetinin coğrafyasının yeraltı yerüstü zenginlikleri sömürülüyor. Fakirliğe sefalete mahkum ediliyoruz. Cehalete mahkum ediliyoruz. O kadar çok derdimiz, o kadar çok sıkıntımız var ki. Ve bunları zalimler yapıyor. Zulmün darbesini de bu kadar yemişken, hem imanımızla bağdaşmıyor, hem vakamızla bağdaşmıyorken, bir Müslümanın zulme, zerre kadar meyil vermesi nasıl mümkün olabilir? Vakamız da bizim zulme, zulme etmemize muayirdir, aykırıdır. Kur'an-ı Kerim'in başta bu ayeti kerimesi olmak üzere, İslam şeriatının tamamı da zulmün yanında veya bırakın yer almak, zulmün yanında yer almak, şöyle çok çok hafif mazeret bulur gibi ortaya çıkmak dahi bir Müslüman yapabileceği bir iş değildir. Onun için bu iki ayeti kerime, yani 112. ve 113. ayeti kerime bu surenin gerçekten Müslümanın duruşu açısından ehemmiyeti büyüktür. O halde bu ayet-i kerimeleri Cenab-ı Allah'tan evvela niyaz edelim. Evvela bu ayet-i kerimeler hatırımızdan çıkmasın. <gülüyor> Lafsan hatırlamasak bile muhtevaları hatırımızdan çıkmasın dileriz Rabbimizden. İkinci olarak da gereklerini olabildiği kadarıyla en ileri derecede bunları yerine getirmeyi nasip ömüye sereylesin. Evet işte bunların teminatlarından bir tanesi. Bu iki ayet ikenime yaşamanın yolları ne? <gülüyor> Cenab-ı Allah bunu da ihmal etmiyor. Ve ikimissalata tarafeyn nehar ve zulafen minel ley. Yani diyor, zalimlerle irtibatı koparmanın yolu Allah'la irtibatı güçlendirmektir. Allah'la irtibatını sağlamlaştıracaksın. Rabbuta mabutandan bahsedenler varsa rabıta budur kardeşim. İrtibat Allah'la budur. Ve akimiss salate tarafen ve Allah Allah. Gündüzün iki ucunda ve gecenin belli saatlerinde zaman zaman yakın saatlerinde birbirine yakın saatlerinde namazı dosdoğru kıl. Geçen bir vesileyle bir hadis-i şerif okudum. Abdullah bin Abbas anlatıyor. Bir gecede üç defa yatıyor, uyuyor, teheccud kılıyor. Vesselam. İşte Zül Efendi'lerle il budur. Gecenin birbirine yakın saatlerinde namaz kılıyor. Niye yatak onu uyutmuyor? Allah'la olan irtibatı gözüne uyku getirmiyor ki. Yatıyorsa ümmetine külfet gelecek şekilde örnek olmaması için belki yatıyor. Veya belki ikinci teheccüdünü daha bir neşeyle, gayretle, şevkle yapabilmek için yatıyor aleyhisselatü. Gündüzün iki ucunda, iki ucunun arası da elbette. Yani dolduracaksın diyor gününü Allah'ı zikretmekle ve bu işin esası böyle kilometre taşları namazlardır. Namazlar arasında her iki vakit namaz arasında da Allah'la irtibatını öyle nasıl ki böyle yollarda önce böyle kazıklar çakarlar veya bir şeyler koyarlar sonra diyelim ki bir zincirle veya bir demir parçasıyla bir şeyle bağlıyorlarsa. Bu da böyle. Namazlar ifade eden o kazıklar gibidir. O kazıkları aynı şekilde birbirine bağlayacak bir de hepsini dizecek bir iplik lazım. Bu iki namaz arasında Allah'la alakanız kopmayacak. Alakanız kopmayacak. Kopma bana. Ve enteresandır gerçekten. Gündüzün iki ucu ve gecenin çeşitli kısımları. Birbirine yakın saatleri. Adeta gecelerin daha çok namaz kılın dercesine. Ha, fıkhi hüküm bakımından ben size teheccüdün efendim ben söyleyeyim e, sünnet olmasından öte bir şey söylemiyorum. Söyleyemem de. Fakat yani bu hadisi her biriniz belki okumuşsunuz. Belki ben de daha önce de okumuştum ama bu kadar etkilememişti beni. Abdullah bin Abbas bir rivayete göre işte Abbas radıyallahu anh'ın babası diyor ki git geceleyin Resulullah nasıl ibadet ediyor. O da meymune onun teyzesi onun dolayısıyla onu gidiyor. Onun yanında olduğu gece Abdullah bin Abbas da gidiyor. 10 yaşlarında bir çocuk henüz, 12-13 yaşlarında. Ve diyor, "Resulullah diyor, baktım diyor geceleri kalktı diyor, bir güzel abdest aldı diyor. Ondan sonra namaza durdu." Ben de gittim onun yanında durdum. Önce sağında duruyor, solunda duruyor. Peygamber onu namazdayken çeviriyor, sağına getir diyor. Namaz esnasında namaz dolayısıyla yapılan iş amel sayılmaz. Namazın maslahatıdır çünkü. Kısaca bunu da böyle söyleyip geçelim. Diyor ki kıldık diyor. Allah'ın dilediği kadar namaz kıldı. Sonra bir daha umudu. Ben de uyudum ama dikkat kesiliyorum diyor. Hatta diyor bir rivayette söyledim diyor. Meymune radıyallahu anh. He? Resulullah uyanırsa beni de uyandır diye. Eğer ben uyandırırsa. O uyandı. Üç defa diyor uyandı Resulullah aleyhissalatü vesselam. Uyandı, teheccüd kıldı, uyudu, uyandı, uyudu, uyandı, uyudu, uyandı, O teheccüdünde bir duaları var. Bir yalvarması, yakarması var. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh. Ve hepsini bize nakletmiş. İşte bu işin teminatı bu. Allah'la irtibatı devam ettirmek, Allah'la alakayı sürdürmek. Allah bizi bir meçhule bırakmıyor. Yani ben size dost doğru olun deyip bırakmıyor. Bunun hangi yollarla gerçekleşeceğini de söylüyor. Tövbe edenler tövbe edin diyor. Zalimlere meyletmeyin diyor. İşte neyle olacak bu işin ilk teminatı, en büyük teminatı namazı dost doğru kılmaktır. Çünkü istikamet ile namazın ikame edilmesi Arasında bir münasebet vardır. Namazını doğru kılarsan Allah'ın izniyle istikametin de doğru olur. Onun için Ayşe radıyallahu anh validemiz rivayet ettiği bir hadisinde kıyamet gününde diyor kişinin müminin ilk hesaba çekileceği husus namazıdır diyor. Namaz düzgün çıkarsa ondan sonrakilerin de işi kolaydır diyor. Ama namaz düzgün çıkmazsa öbürlerinden de sıkı sıkıya sorguya çekilir. Namaz öyle bir şeydir. Çünkü bir kimse diyor namazı muhafaza ederse diğer emirleri de daha çok muhafaza eder. Namazı zayi ederse başka şeyleri daha çok zayi eder. Çünkü namaz bu dinde imandan sonra en önemli iştir. Fakat kendimiz, çoluğumuz, çocuğumuz bu ibadetin neresindeyiz? Bunu iyi bilmemiz lazım. Üzerinde iyi durmamız lazım. Ha. Bir de seninle birlikte tövbe edenlerden bahsetti Cenab-ı Allah. İşte burada da diyor ki innel hasenati yuzhibun es-seyiat. Şüphesiz ki hasenat seyyiatı giderir. Demiştik ki sözümüzün başında Gaflete uğradığımız hallerimiz oluyor. Tövbe ediyoruz. Aa, üzülmeyelim. Önemli olan gafletten uyanmaktır. Önemli olan... ...kötülükten sonra iyilik yapabilmektir. Asıl olan kötülüğü hiç yapmamak. Ama biz insanız. Melek değiliz. Yapabiliyoruz. Yaptığımız oluyor. İşte bunun için... Kötülük işledik diye işte bitmiyor Cenab-ı Allah, rahmetimden ümit kesmeyin diyor. Bakın, bundan daha büyük bir teselli var mı? Kötülük işleyebilirsiniz diyor, üzülmeyin diyor. O kötülüğe dar kolmayın. İşledik artık ipin ucu gitti demeyin. İpin ucu kaçmaz, her zaman yakalayabilirsiniz. Her zaman yakalamak imkanınız var. Çünkü hasenat seyyiatı giderir. Ne diyor hadis-i Ve etbiis seyyatel Ve Kötülüğün hemen arkasından iyilik yap ki onu silsin. Bir de insanlarla güzel bir ahlakla geçin. Ne alakası var? Var. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki hiçbirinizin terazisinde ...güzel ahlaktan daha ağır basacak bir amel yoktur diyor. Çünkü ahlak... ...herkesle... ...her an tekrarlanan bir ilişkinin adıdır. Yani namazı günde beş vakit kılıyoruz ama... ...ahlakımızın devreye girmesi gereken... ...belki günde beş bin defadır. Çoğalıyor yani onun için... Amelde ağır basıyor. Doğru ve isabetli olursa. Konuşmamız ahlakla alakalı. İnsanlarla selamlaşmamız ahlakla alakalı. Alışverişimiz ahlakla alakalı. Güler yüz göstermemiz ahlakla alakalı. Doğru tartmamız her bir şeyimiz yani. Ahlakla alakalı olmayan bir şey yok. Giyimiz kuşamımız ahlakla alakalı. Mescide girip çıkışımız ahlakla alakalı. Ne bileyim bir yere yolculuk yapmamız. Ne, ne, ne düşünürseniz düşünün hayatımızdaki her türlü ilişki ahlak eşimizle çoluğumuzla çocuğumuzla yabancıyla dostla sevdiğimizle sevmediğimizle bütün muamelelerin temeli ahlak hepsine ahlak diyor ve Cenab-ı Allah sen büyük bir ahlak sahibisin diyor Peygamber Hazreti Selama onun için sakın öyle ahlak deneymiş falan kimse demesin evet peki kim kime yarar bu işler zelike <gülüyor> zikra Lizzakiri. Bu anlatılanlardan kim yararlanır? İşte bunlar öğüt ve ibret alan, hatırlayanlara verilen bir öğüttür. Öğüt alanlara, ibret alanlara, hatırlayanlara bunlar hatırlatmadır, öğüttür. Evet, Cenab-ı Allah bizi zikrede zakirlerden eylesin inşallah. Amen.